Bazılar da diyor ki mesela kabirin e, gömülen insana azabı hafifletmesi için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o iki e, bir hurma dalını ikiye ayırıp ortadan birini birinin başına birinde de başka öbürünün başına baş ucuna dikmesi ve de, e, bu iki hurma yaprağı kurumadıkça kuruyuncaya kadar Allah'tan bunların azabını hafifletmesini dilerim diyor. Bunu delil göstererek bazı insanlar Ağa çekiyorlar mesela ölülerin başuçlarına, kabirlerine. Bunun da alimler caiz olmadığını, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ait bir sünnet olduğunu, ona has bir hususiyetlerinden olduğunu söylüyorlar ve diyorlar ki, bu günümüzde insanların böyle yapması bir defa ölüye hüsnü zan değil suizandır diyor. Ölünün azap çektiğini nereden biliyorsun diyor. bir. İkincisi bu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ait olan bir hususiyettir. Özelliktir. Üçüncüsü Hristiyanlarından Hristiyanlardan geçen bir adettir. Ağaçla ölülerin mezarlarına ağaç dikmek Müslümanların adetlerinden, e, şeylerinden değil, sünnetlerinden değil. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in asabından, onun sünnetinden böyle bir şey yok. O zaman bu amel batıl bir ameldir. Yani günümüzde mezarlıklarda gördüğümüz Ağaçların hiç birisi sünnette yeri yoktur. Bazıları diyor ki ya ondan azabı hafifletsin diye dikiyoruz diyor. Bu ölüye hüsnüzanda değil, suizanda bulunmak demektir. Çünkü onun belki Allah affetmiştir günahlarını. Ne biliyorsun? Dolayısıyla bu amel Müslüman'ın yapacağı bir amel değildir. Hristiyanlardan geçen bir adettir. Müslümanlar bunları taklit ediyorlar maalesef. Evet. Üç kabir nimetleri ve azabı. Yarın Her ölen. Oldu mu? Evet. Yok daha var herhalde. <gülüyor> var bir şey. Her ölen kabir nimetlerine yahut azabına erişir. Bunu yar, gelecek dersimizde okuyacağız inşallah. Mi? Evet. Bunu Öyle da edelim. ittifa edelim. Iktifa mı? Evet. Evet. Hayır. Sadece o o da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde belirtti e, <gülüyor> belirttiği şekilde i̇bn Abbas radiyallahu te'ala anhumâ rivayet hadisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kabristandan geçerken iki kişinin azap edildiğini görüyor. Bu da tabi Allahu u Teala'nın kendisine vahiyle oluyor. Biz göremiyoruz insanın azap edilip edilmediğini. Dolayısıyla bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme has bir olay. Alıyor iki çubuğu tabi onların da azap görmesi iki olaydan dolayı. Biri insanlar arasında kovuculuk yapıyor, söz taşıyor, laf getirip götürüyor. İkincisi ise idrarından sakınmıyor, bevrinden sakınmıyor. Yani bedir, e, idrarını yaparken üstüne sıçrıyor. Bu da onun azap görmesine sebep oluyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste. اِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ min مِنْ مِنَ الْبَوْلِ Kabir azabının genel, umumisi bebel'dendir diyor. Yani idrardan, idrar sıç sıçra sıçra sıçramasındandır. Dolayısıyla insanlar buna ihtimam göstermediklerinden dolayı o iki insanın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin azap gördüğünü görüyor. Bildiriliyor kendisine. O da bu azabın bir süreliğine Onlardan hafifletilmesini Allah'tan ümit ederek bir hurma dalını koparıyor. Ortadan iki ayırıyor. Her birinin başına dikiyor. Bunlar kuruyuncaya kadar Allah'tan bunun bunların azabının hafifletmesini dilerim diyor. Bu da geçici bir süre için. Ama sürekli bir azap olacak. Peki kabir azabı devam edecek mi, etmeyecek mi? İnşallah gelecek hafta e, de, dersimizde izah edeceğiz. Alimler diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaten e, Hazreti Osman radiyallahu teala anhu Bir kabrin, kabristanı ziyaret ettiğinde Sakalları ıslanıncaya kadar hüngür hüngür ağlardı Kendisine dediler ki Cennet ve cehennemi bildiğin halde Sen Yani iman ediyorsun Bu kabre niye döküyorsun Kendisine söylediklerinde o dedi ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim dedi. Hazreti Osman radıyallahu teala an. Kabir veya kabir hayatı ahiretin ilk merhalesidir. İlk merhalesidir. Her kim bu merhaleden kurtulursa, yani o kabir azabından kurtulursa ahirette de kurtulur. Kim de bundan kurtulmazsa yani azabı görürse ahirette de şey eee kim e, kabir azabından bu e, kabir azabı e, şey kabir hayatı kendisine kolay olursa ahireti daha kolay olur. Kim de bundan kurtulmazsa diyor, zor geçerse diyor, ahiretteki daha çetin, daha zor geçecek diyor onun için. Alimler diyor ki bir kimse kabirde azap görürse diyor, inşallah diyor ahirette günahlarına kefaret olur diyor. Ama bu hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahiretteki hayatının hesabının daha çetin olacağını haber veriyor. Allah bizlerin hesabını kolay kes. Ala Muhammed. Ala